Sevgili izleyenlerimiz inşallah sizden gelen soruları efendim bize Önce bir konuda özür dilemek isteriz. Sorularımız bir hayli fazladır. Daha önce sorulmuş sorular vardı. Onları elemek zorunda kaldık. Söz hakkı soru ve sorunlar.com'dan siz bakabilirsiniz daha önce sorulmuş sorulara. Şimdiden kusurumuza bakmayın. Söz hakkı başlıyoruz inşallah. Efendim Zeyda hoş geldiniz. Nasılsınız efendim? nasırsınız <gülüyor> efendim. Nasılsın? Efendim bir izleyicimiz. Selamun aleyküm hocam. Mütemayinen nefsinden sonra insan aşağıya aşağı bir nefse düşer mi? Düşerse tekrar çıkabilir mi? Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Esselatu vesselamü aleyke ya Seyyidil evvelin ve'l akhirin. Ve ilac-ı cemil enbiya-yı ve'l murselin ve ilac-ı ve Biri eğer mutmainne nefsine ererse, nefsi mutmain olursa oradan düşer mi? Düşerse çıkar mı? Eğer biri itminana ererse, nefsi mutmain olursa olursa o artık Veli'dir. Zaten nefis mertebeleri deyince onu iki bölümden ibaret anlamak gerekir. İtminan'dan önce, itminandan sonra. İtminan'dan sonra raziye, merziye, kamile, safiye halidir. Ondan önce emare, levame, mülhimedir. İtminan'a kadar. Ama itminana geçebilmesi için mutlaka bir Mürşid-i Kamil gerekiyor. Mürşid-i Kamil olmadan hiç kimse oraya varamaz, nefis itminan bulmaz. Orası Tevhid makamidir. Eğer biri kendi kendine aklıyla, ilmiyle orayı geçmeye çalışırsa orada boğulur. Gücü buna yetmez. Orada küfre düşer, şirke düşer. Aklını kaybeder. Bir de bakarsın ki şirke düşmüş, küfre düşmüş. Beceremez onu. Güç buna yetmez. Akıl buna ermez çünkü. Orada şahit oldukları e, aklın işi değildir. Onun için mutlaka bir müşid-i kamil gerekir ona. Eğer biri itminan bulursa itminandan bir daha düşmez. Çünkü oraya layık olmuştur. Velayete layık olmuş. Allah onu Velayeti layık görmüştür. Allah yanılmaz, haşa. Eğer biri o kapıdan içeri girip oraya bir var değil mi, evet. velayeti almış olur, bununla beraber oradan bir daha düşmek olmaz, düşmek yoktur. Düşmek yoktur ki, çıkmak olsun. Ama oraya kadar kul en aşağıya da düşebilir, Evet, inip çıkar yani. Ama oraya, İdminan'a erdiğinde nefis itminan bulduğunda Allah ile, Allah'ın zikriyle, Allah'ın aşkıyla, muhabbetiyle itminan bulduğunda artık geriye dönüşü olmaz. Evet, Kabul edilmiştir, huzura kabul edilmiş. Allah'ın huzura alır, huzura kabul edilmiş. Huzura kabul edildiyse o artık özel manada Allah'a dost, velidir. Dolayısıyla oradan düşmesi söz konusu değildir ama yanlış yapabilir, eksik yapabilir. Bu durumda gene oradan düşmez. Sadece yaşay yaşayacağı farklı haller olur o da yanlış yaptığında gönlü farklı bir şekilde başka tarafa meylettiği yerde veya farkında olmadan herhangi bir şekilde neden niçin dediğinde o yakınlığın bir karşılığı vardır, Allah'a yakınlığın, kendisine yakışmayan bir şey olduğunda bu durumda Allah ona küser, Allah ona darılır. Elbette ki o gene bunu bütünüyle fark etmez. Evet Az da olsa onu fark eder ama bütünüyle fark etmez. Evet, gerektiğinde mürşidi yine nerede yanlış yapmış, nerede eksik yapmış onu ona söyler orayı düzeltir, düşme olmaz. Evet. Efendim, Almanya'dan Kadir Aslan günlük 15 bin veya 20 bin zikir çekme zorunluluğu var mıdır? diye sormuş efendim. Hiçbir şekilde böyle bir zorunluk yoktur. Zorunluluk sadece Allah'ın emrettiğindedir. Allah neyi emretmişse kul Allah'a karşı sorumludur. Evet. O zorunludur. Onun için zorunlu olan budur. Ama sayı olarak değil. Vusat yolcusu daimi zikir halinde olmalıdır. Daimi zikir hali. Rabbini unutmamalıydır. Bununla beraber o Allah'ın aşkını muhabbetini gönlünde tatmalı. Buna karşılık vermelidir. Her anda Rabbim benden ne istiyor deyip Evet, gereğini yapmaya çalışmalıdır. Evet, yapabildiği kadarıyla da evet, Rabbini zikreder. O kısa, özel dersin, zikrin dışında gücünün yettiği kadar, yapabildiği kadar onu yapar. Yoksa böyle bir zorunluluk yoktur. Eğer Resulullah Efendimiz Hz. Ali'ye, Fatıma Annemize 33 sefer Subhanallah 33 sefer Elhamdülillah 33 sefer Ekber dediyse bu sayı bu sayı belirlemiş demektir. Evet. Öncelikle temel olarak 33'tür. Bu yeterlidir. Gerisini evet gerisini günün itibarıyla o elinde olmadan zaten Allah der. La ilahe illallah der. Rabbine döner. Onunla beraber olur. Bu zikirdir. Bu hem de daimi zikirdir. Yoksa daimi zikir sürekli Allah demek değildir. Bu, gönül zikridir. Gönlü öyle zikrediyor. Evet. Ne olursa olsun Rabbini unutmaz, Rabbi ile beraber olur. O vuslat yolcusu, Allah'a giden Allah dediği, gönül itibariyle Allah dediği Ya Rabbi, ben senin kurunum, sen benim Rabbimsin dediği Ben seni seviyorum Ya Rabbi dediği her anda evet. Rabbine bir daha bir daha yaklaşır. Huzura da böyle varılır. Yoksa böyle bin zikir, on beş bin zikir değildir mesele. Mesele gönlün zikridir. Dilin değil, gönlün zikridir. Gönlün Allah'ı unutmamasıdır. Her andaki zikirdir. Evet, bu daimi zikirdir. Aynı zamanda bu orta namazıdır. Rabbini unutmamak, Rabbinin huzurunda olduğunu, Rabbi ile beraber olduğunu unutmamak. Gönül kendiliğinden zaten bu hale gelir. Evet. Efendim Adana'dan Fatma Yıldırım bir tarikata bağlıyım. Elimden geldiğince ibadetlerimi yapmaya çalışıyorum ama istediğim maneviyatı yakalayamıyorum. Bize tavsiyeleriniz nelerdir? Evet. istediğimiz maneviyatı yakalamıyorsak manevi olarak gönül itibariyle bir sorun var demektir. Bir eksik var bir yerde. Gönül mutmain olmuyor demek ki onunla. Evet. Bunun için yapılması gereken Eksiğimiz neredeyse o eksiği tamamlamaktır. O eksik, marifetullah eksiğidir. Allah'ı bilme, Allah'ı tanıma eksikliğidir. Yani Rabbini isimlerinden bilme, tanıma eksikliğidir. Yaratılışın gayesini bilme, anlama eksikliğidir. Ne yapması gerekir? Nasıl abdolması, kul olması gerekir? Allah'ın onun üzerindeki muradı nedir? Bunu anlama eksikliğidir. Bir de Allah kulünü imtihana tabi tutarken Allah'ın kendisinden, neyi istediğini, neyi anlaması gerektiğini anlamama eksikliğidir. Evet, bütün bunların mutlaka tamamlanması gerekir. İnşallah, eğer kardeşlerimiz sohbetlerimizi izlerlerse, inşallah o marifet eksikliğini tamamlarlar. Zaten, o eksiklik tamamlandıkça, Rabbini isimlerinden tanıdıkça, Rabbinin muradını anladıkça, kendisine yaptığı muamelede neyi murat ettiğini anladıkça evet, Rabbini tanır ve bu tanıma, bu marifet, marifetullah imana dönüşür, aşka, muhabbete dönüşür. Gönül o aşkıyla, o muhabbetle, o zikirle evet, mutmain olur, huzur bulur, her anda Rabbine yaklaştığını bilir. Rabbinin kendisini sevdiğini, kendisinden razı olduğunu bilir. Bunu anlar ve bunu tadar. Evet, bunu tadınca Gönül mutmain olur. eksikleri de tamamlanmış olur inşallah. Hiçbir şey birden olmaz. Bunun yavaş yavaş olması gerekir. Kulun Rabbini tanımak gibi bir derdi olması gerekir. Anlamaya çalışmak gibi bir derdinin olması gerekir ki bunlar olsun. Evet inşallah kardeşlerimiz öyle yaparsa bu eksik de öyle tamamlanır inşallah. Efendim Diyarbakır'dan Ali Çiftçi, namazların farzlarını kılıyorum. Sünnetlerini kılmasam olur mu? Sünnetleri kılmazsam sevmemek anlamına geliyor mu? Evet. Namazın farzları Allah'ın emridir. Miraca davetidir. Evet. Sünnetler o farz olan namazın şükrüdür. Bununla beraber eğer Rabbimiz kendisine secde etmemizi seviyorsa, evet, biraz daha secde etmektir. Ama aslında hemen namazın peşinden ya da önünden değildir bu. Diğer zamanlarda, mesela Resulullah Efendimiz sünnetleri evde kılmıştır. Yani öğlenin ilk sünnetini evde kılmıştır, sonra gelmiştir, farzi kılmıştır mescitte, cemaatle, daha sonra eve gitmiştir, evde son sünnetleri kılmıştır. Böyle olunca, yani namazı birbirine bağlamayın dedi, üst üste böyle namaz kılmayın dedi. Evet, namazı kılarken, evet, huşu içinde, harşiyetle, edeple, muhabbetle Rabbimizin huzuruna çıkıyoruz. Mesele çok namaz kılmak değildir. Mesele namazın miraj olmasıdır, bizi Allah'ın huzurunda durdurmasıdır, Allah'a yakın etmesidir, Allah ile samimi yapmasıdır. Evet, daha sonra istediği kadar namaz kılabilir. Kılmasa bir şey olur mu? Elbette ki bir şey olmaz. Sünneti sevmemek demek bu değildir. Yani sünnet, namazların sünneti değildir. Sünnet, Resulullah Efendimizin evet, bir kul olarak, kulluk olarak yaptıklarıdır. Ama her şeydir yalnız, her yaptığıdır. Namaz sadece, namazın sünnetleri bundan bir tanesidir. Sünnet olarak perşembe, pazartesi oruçta tutuyor sadece bu da değildir. Sadece onu ibadete bağlamak da doğru değildir. Her hadis sünnettir. Yani nasıl ki Resul Efendimize canlı Kur'an deniyorsa bu durumda sünnet Kur'an'ın canlanmış halidir. Sünnet Kur'andır. Kur'an'ın evet bir kul tarafından kulluk olarak yapılmasıdır. O hali yaşamasıdır. Kur'an'ı yaşamasıdır. Sünneti kılmayınca sünneti sevmemek demek olmuş olmaz. Evet, Bir tanesini eksik yapmış oluruz. Buna beraber sürekli olmasa da arada bir yapmak gerekiyor. Arada bir yaptığımızda Resulullah Efendimiz'e aynı şekilde tabi olmuş oluruz. Gerekeni yapmış oluruz. Ama sünnet deyince sadece namazın sünnetleri olarak anlamak doğru değildir. Kur'an'ı anlamak gerekir. Efendim Şine isimli bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm sizlere hocam. Bir şey sormak istiyorum. Aile içi mevzular küçük de olsa imtihan olur mu? Bizi sıkıntıya sokacak kadar olsa da efendim saygılarına demiş. Evet. Aile içi sorunlar olsun veya başka sorunlar, sıkıntılar olsun. Her ne olursa olsun. Bir beşer olarak insan sıkılabilir, üzülebilir. Ama bilmesi gerekir ki her ne olursa olsun orada bir imtihan vardır. Nereden? Kimden gelirse gelsin orada bir imtihan yani bir kazanma imkanı vardır. O sıkıntıya sabretmek gerekir. Sıkıntıyı verene sabretmek gerekir. Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever. Allah yaptığını güzel yapanları sever. Allah mühsinleri sever. Bu durumda bize düşen güzel yapmaktır, sabretmektir. Sabırla onu karşılamaktır. Evet, o yanlış yapan için bu kadar biliyor. Bunu doğru zannetmiş. Onun için böyle yapıyor. Yoksa aslında bir kastı yoktur. Öyle zannetmiş ya da gücü nefsine yetmedi. Şeytana uydu, öyle yaptı. Bize düşen ona kızmak değil, rahmetle nazar etmektir. Rahmetle muamele etmektir, güzellikle muamele etmektir. Allah müminleri anlatırken öyle buyurdu. Onlar kötülükleri iyilikle savarlar. Kötülüğe karşılık karşılık iyilikle karşılık verirler. Evet bize düşen bize yakışan budur ki kazanmış olalım, kazanabilelim. Evet bu bir imtihan, bu bir kazanma imkanı. Bu her andadır. Söyledim. Nereden gelirse gelsin, kimden gelirse gelsin, küçük olsun, büyük olsun. Hiç fark etmez. O ki bize ağır geldi, bize zor geldi, evet o bir imtihan. Onun için güzel yapmaya çalışıp kazanmak lazım. Her anda Allah o imkanı veriyor. Büyüme imkanıdır bu. Manevi olarak büyümemiz için bunlar hepsi gereklidir. Bunlar bir nimet. Bunları böyle sadece zahmet olarak görmek doğru değildir. Allah hangi muameleyi yaparsa yapsın o bir ikram. Kazanalım diyedir. Bunu böyle anlayıp gereğini yaptığımızda kazanacağız inşallah. Efendim bir izleyicimiz. iyi geceler hocam. Sizleri canı gönüllle izliyoruz hocam. Şu an dört kardeş sizleri izliyoruz. Hocam ikisine bir türlü doğru yolu anlatamıyoruz. Namazlarında çok tembeller. Saygılarla. Demiş. Allah razı olsun. Kardeşlerimize selam olsun. Evet. Bir beşer olarak insan bazı konularda tembellik yapabilir. Ama bir tek şeyi Namazı mesela ya da başka bir şeyi sirat-ı müstakim zannetmek doğru değildir. Sirat-ı müstakim Allah'a giden yoldur. Dost doğru yol. Allah'ın gösterdiği bununla beraber Allah'a giden yol. Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü sahabesiyle gittiği yoldur. Evet bize düşen hep beraber sirat-ı müstakimde Rabbimize yürümektir, koşmaktır. Bütün çabamızı, gayretimizi sarf edip Rabbimiz bizden razı olsun diye O'nun sevgisine layık olalım diye O'nun sevgisine cevap vermiş olalım diye evet, gerekeni yapmaktır. Allah her neyi emretmişse hepsi sirat ve müstakimde Allah'a yaklaşmak için bir sebep, bir vesile. Bir araç her şey İnşallah beraber öyle yapacağız. Allah'ı sevenler tembel olmaz. Evet. Böyle ufak tefek eksiklikleri olur. Sonra o imanlarından dolayı Allah onlara onu ikram eder. O gücü, o kuvveti verir inşallah. Evet. Efendim İstanbul'dan bizlerimiz. Selamünaleyküm Hocam. Bundan 35 yıl önce akrabalarımızın tavsiyesi üzerine bir mürşide tabi olduk. O zamandan beri feyiz alamadık. İstediğimiz abdiyeti yapamadık. Sizi izledikten sonra işte aradığımız budur deyip sizi takip etmeye başladık. Bundan sonra ne yapmamız gerekir? Yaşımızda ilerlediği için pek cemaatlere gidemiyoruz. Allah razı olsun demişim. Allah razı olsun. Allah mutlaka kullarına imkan tanır. Allah kulundan bir şey istediğinde mutlaka kulun gücü ona yeter. Bütün mesele kulun elinden geleni yapmasıdır. Evet. Kardeşlerimiz, evet, ne yapması gerektiğini soruyor, bunun için evlerinde çabalarını, gayretlerini sarf etmeleri yetiyor. Böyle beraber olmaya çalışalım, sohbetleri dinlemeye çalışalım, anlamaya çalışalım. Elimizden geldiği kadarıyla, evet o ibadetimizi, kulluğumuzu, zikrimizi yapmaya çalışalım. Bu yeterlidir inşallah. Her hafta böyle bir de canlı olarak kardeşlerimizle beraber oluyoruz. Bu da yeterli bir beraberlik olur inşallah. Bütün mesele gönül meselesidir. Gönül kabul edince ben de böyle bir kul olmak istiyorum dediğimizde kabul etmişiz demektir. Kulluğu böyle yapmak istiyorum dediğimizde evet, kabul etmişiz demektir. Gönül beraber oldu yolculuğu beraber yapıyoruz. Yapacağız demektir bu. Evet bu durumda dünyada gönlümüz böyle beraber olunca ebediyen evet Allah bizi beraber eder. Allah sevenleri kendisi için birbirini sevenleri evet birbirinden ayırmaz. Evet, dolayısıyla e, her şey tas tamam olur inşallah. Herhangi bir eksik, herhangi bir sorun da olmaz. Eğer bir kul, hayatını böyle Allah yolunda yaşamaya çalışmışsa, ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Bir kulun saçı veya sakalı Allah yolunda eğer beyazlamışsa Allah ona azap etmekten hayal eder. Evet. Herkesin eksiği de vardır, yanlışı da vardır. Ama bütün mesele Allah yolunda olmaya çalışmış olmaktır. Evet, hayatta aynı zamanda tesadüf yoktur. Allah bizi böyle karşılaştırmışsa, gönlümüzde böyle vahyetmişse, evet, bu durumda inşallah Allah beraber yürümeyi nasip eder, beraber kazanmayı hem dünyada hem ahirette beraber olmayı ikram eder inşallah. Evet. Efendim, Malatya'dan Nedim Özkaynak, Mürşid-i kâmilinin dünyası değiştikten sonra ondan nasıl istifade edebiliriz? Bir de yaşayan bir mürşid ile vefat eden bir mürşid. Önce vefat edenle yaşayan arasındaki fark nedir? Onu anlamak gerekir. Böyle kulaktan dolma bir bilgiyle hikayelerle kendi kendimizi kandırmayalım. Allah'ın bir adeti vardır. Eğer biri vefat ettiyse o vazifesini tamamlamıştır. Onun yönü Allah'a dönüktür. Dünyaya dönüp bakamaz. Vazifesini tamamlamıştır. Başka bir iş görmez. Yani dünyadakilerin işine karışmaz. Ne böyle bir yetkisi vardır ne de böyle bir arzusu, isteği olabilir. Vazifesini tamamlamış. Kulluğunu yapmıştır o da. İş yaşayanlarındır vefat ettikten sonra evet, onun yerine kim işi yapacaksa, Allah kime işi vermişse, işi o yapar. Herhangi bir şekilde istifade edilemez. Evet. Sadece eğer o herhangi bir derviş yetiştirmişse, o onun kitabı veya varsa, yazmışsa, söylemişse, varsa sohbetleri aynı şekilde ondan istifade edebilir. Ama Manevi işi diriler yapar. Bununla beraber herhangi bir şekilde eğer böyle yardıma geldiğini görürsek bizimle beraber olduğunu görürsek bu onların muhabbetidir. Gönlümüz onlara yakın olduğu içindir. Bu gönül yakınlığından kaynaklanıyor. Yoksa manevi olarak bir işten bir vazifeden dolayı değildir. Evet vazifesini tamamlamıştır. Yönü Allah'a dönüktür. Dünyaya dönüp bakamaz. Evet, Allah mesela herhangi bir kuda bir şeyi öğrete öğreteceği zaman, vereceği zaman onlardan birini böyle gösterebilir. Okurun gönlü ona yakın olduğu içindir. Fıtratı yakın olduğu içindir. Bunun gibi demiş olur yani. Böyle demiş olur. Ama ikramı diri olandan yapar. Bir müşrikameli vefat ettiğinde Evet, kesinlikle diri olan birine de tabi olması gerekir, yoksa yolda kalır, yok yani oradan ayrılmak doğru değildir demek kesinlikle yanlıştır. Yol bitmiş çünkü, yol müşid-i gönlüdür, onun gönlünden yolculuk yapıyorsun, vefat edince evet, dünyadan ayrılınca vazifesini tamamlanmıştır, vazifeyi kim devralmışsa ona beraber yapman gerekir. Ya da başka bir müşkid-i tabi olman gerekir. Herkese lazım olan, gerekli olan bu yolu gitmektir. Allah'a vasıl olmaktır. Allah'a yakın olmaktır. Yoksa başka türlü düşünmek doğru değildir. Evet. Efendim Malatya'dan Ayşegül. Selamun Aleyküm hocam. Çok vesveseler alıyorum. Eski halime dönmekten korkuyorum. Efendimin ellerinden öperim. Allah'a amenet olun inşallah. Zaten biliyoruz ki vesvese şeytandandır. Eski haline dönmeye dönmekten korkmak da aynı şekilde şeytanın verdiği bir vesvesedir. İmanı kaybetmemek için ona sarılmak başka bir şeydir. Şeytanın onu kork korkutması vesvese vermesi ayrı şeydir. Bu vesveseye asla taviz vermemek gerekir. Ne demek gerekir? Benim Rabbim Allah'tır. Ondan başka tarafa döneme, Şeytana uyamam, tabi olamam. O benim Rahman ve Rahim olan Rabbimdir. Beni yaratan Rabbimdir. O benimle beraberdir. O benden yanadır. Evet. Allah kurundan yanadır. Bunun için endişe etmesi gerekmez. Endişe etmemesi gerekir. Ne olursa olsun ben senin kurunum. Hangi halde olursam olayım kulluğumu yapmaya devam ederim. Elimden geldiği kadarıyla, gücümün yettiği <gülüyor> kadarıyla. Evet. Senden başka tarafa dönmem ya Rabbi, demesi gerekir. Bundan emin olması gerekir. Nefsinden değil, gönlünden emin olması gerekir. İmanından emin olması gerekir. Evet, böyle emin olunca iman olmuş olur. Yoksa böyle vesveseyle, şeytanın verdiği vesveseyle, korkmak doğru değildir. Evet inşallah kardeşimiz bundan sonra böyle o endişeyi, korkuyu taşımaz. Evet. Hep beraber Rabbimize koşarız inşallah. İnşallah. Evet. Efendim İstanbul'dan bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm hocam. Bize Hacı Bektaş-ı Veli hakkında bilgi verebilir misiniz? Namaz kılmayıp sadece sema yaptığı söyleniyor. Bir de bize ve evlatlarımıza dua ederseniz çok seviniriz. Her şey için teşekkür ediyoruz hocam.